Bizleri yaratan, Müslüman kılan, kainattaki yaratmış olduğu her şeyi emrimize veren, bizleri çeşitli müjdelerle müjdelendiren Yüce Allah'a hamdü sena ediyor ve O'nun peygamberlerine selam ile Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları programıyla bir kez daha sizleri selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, 2003 yılında Ömer Faruk Yaman tarafından kaleme alınmış bir makalede bakın ne deniliyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere, Almanya, Avustralya, İsrail, Rusya gibi birçok ülkede mucit çocuklar üzerinde araştırmalar özellikle de son 30 yıldır yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu ülkeler mucit ruhlu çocukları seçerek özel eğitime tabi tutmakta, daha sonra da bunlar yeni buluşlarıyla o ülkede teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmaktalar. Mucit ruhlu çocukları keşfedip yetiştiren ve onların birçok keşif ve icatlarına zemin hazırlayanlara Almanya'da 41, Amerika'da 40, İngiltere'de 32 Nobel ödülü verilmiştir. Bu ödüller mucitlere ve onların özel eğitimine verilen önemin ifadesidir. Bugün dünyada birçok ülkede süper çocukların yetiştirildiği birçok merkez var. İsrail'in Kudüs'teki ufuk manasına gelen Dahiler Okulu, Rusya'nın Sibirya derinliklerinde bir ilim şehri olan Novosibirsk'teki Sibis'teki Dahiler Okulu, Pekin'deki 8 numaralı okul, New York'taki Dalton Okulu, Dahi yetiştiren okullardan sadece birkaçı. Bu örnekler bize gösteriyor ki her millet kendi geleceğinin daha aydınlık ve daha ümit verici olması için dahi ve mucit çocukların keşfedilip iyi bir seviyede yetiştirilmesine özen gösteriyor. Bu itibarla ülkemizde de bu türlü faaliyetlerin yaygınlaştırılması, ülkemiz adına ileriye dönük büyük projeler için zaruri görünüyor. Bu konuda öncelikle, mucit öğrencilerin eğitimi için özel tedbirlerin alınması gerekir. Zira hali hazırdaki konjonktür ve toplum kuralları, mucit öğrencilerin gelişmesini engelleyebilecek mahiyettedir. Mucit tipler büyük ölçüde sosyal kurallara ve durumlara uymaktan ve belli kalıplara girmekten hoşlanmazlar. Az olsa kural dışı yaşamakta ısrarlıdırlar. Evet onlar bağımsız karar vermeyi sever, belli otoritelere bağlı olmaktan ve herkesin geçtiği eğitim aşamalarından geçmekten fazlaca sıkılırlar. Aslında bu öğrencilere, kanunlarda değişiklikler yaparak başardıkları takdirde bir senede birkaç sınıf geçme imkanı sağlanması uygun olacak gibi görünmektedir. Hemen bütün mucitler, buluşlarını öyle hemen bir hamlede ve tesadüfi olarak bulmamışlardır. Yaptıkları keşifler, binlerce deneme ve araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. O halde mucitlerden istifade etmek için onlara göre bir eğitim araştırma ortamı ve eğitim programı hazırlanmalıdır. Dünya üzerinde insanlığın varoluşundan bu yana pek çok mucit bir hayli buluş ve keşif ortaya koydu. Bu mucitler genelde bütün buluşlarını insanlığın yararlanması istikametinde gerçekleştirmişlerdi. Tabii bunu suyu istimal edip insanlığın aleyhinde kullananlar da çıktı. Çünkü ki bunların sayısı az. Bu türden dimaların insanlığın hizmetinde olabilmesi için onların emin ve güvenilir ortamlarda yetiştirilip korunmalarında zaruret var. Bazı keşif ve tespitlerde ehil olsalar bile bu konuda ehil olmayanların elinde pek çok kaşif de keşif de zararlı olmuştur. İşte bugüne kadar ülkemizin ihmale uğrayan zenginliği de yeniden gözden geçirilmeli, mucitlerin keşfedilip yetiştirilmesi ülkenin milli bir politikası haline getirilmelidir. Bunun için üstün yetenekli çocuklara rehberlik verecek şekilde vakıf ya da rehberlik araştırma merkezleri kurulabilir ve başarıyan mükafat esasına göre imrendirilebilir ve yaygınlaştırılabilir. Burası... Akra Efem, Akra, Akra, Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, Akra. Kadem, bazen boşnak bazen çeker o o yüreği Ben, yağmur yağmur döktüm ben, çiçek çiçek açıldım ben, yine bir gün bitiminde. Çiçek çiçek açıldım ben, yine bir gün bitiminde. Asla destanlar yazdı, yarın için günden geçen. Asla destanlar yazdı, yarın için günden geçen. Bazen mazer, bazen kalem. Bazen boşnak, bazen çecen o yol Akra i̇le başlar, akrayla devam eder, akrayla biter. Her zaman bir adım önde. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programımıza günümüzden örneklerle devam ediyoruz. Telefon, ampul, bilgisayar, yara bandı, fermuar, çengelliğine, tornavida. Bunlar hayatımıza büyük kolaylıklar getiren buluşlar. Günlük yaşantımızın ayrılmaz parçası olan bu ve benzeri icatların çoğuna yabancılar imza atıyor, bize de kullanmak düşüyor. Ancak yakın zamana kadar kullanımda olan ve şimdilerde kaldırılan ankesörlü telefon kanalına atılan jetonu düşenmeden delip ip bağlayarak kanalda tutup daha uzun süre konuşmak gibi ince buluşlara imza atan bizler de kıyısından köşesinden azımsanmayacak icatlar yapabiliyoruz. Her ne kadar icatlarımız barut, kağıt, pusula, yoğurt benzeri diğer icatlar gibi şu an için dünya literatürüne geçmemiş olsa da, üretmeye devam ediyoruz. Genellikle var olan sistemleri daha konforlu ve kullanışlı hale getirmeye yarayan ama yeni haliyle değeri trilyonlara aşan buluşların yurt dışından da talip oluyor. Mesela yardımcı doçent doktor Turhan Alçeli'nin icadı göz kamaştırmayan far sistemi otomotiv devlerini peşinden koşturuyor. Son yılların en önemli icatlarından birine imza atan Turhan Alçeli'nin göz kamaştırmayan farz sisteminin ekonomik değeri milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye'nin tarihinde ilk kez Birleşmiş Milletler'e taşıdığı teknik proje, Dr. Turhan Alçeli'nin 11 yıllık çalışmasının ürünü. Birleşmiş Milletler'in bütün dünyada mecburi standart olmasına karar verdiği buluş, Patent alınabilmesi durumunda bütün motorlu araçlarda kullanılacak. Bu projeye Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Patent Enstitüsü tarafından geçici koruma sağlandı. Değerli dinleyenler, bir icatta Ada Pazarılı Elektrikli Eşya Tamircisi İsmail Hizmet'ten Ada pazarının güneşler beldesinde oturan ilkokul mezunu İsmail Hizmet, 20 yıldır elektrikli ısıtıcılarla uğraşıyor ve bu alanda birçok ürün icat ederek bunların patentini almış bulunuyor. Asal mesleği elektrikçilik olan 59 yaşındaki İsmail Hizmet'in son icadı elektrikli oda kaloriferi. Üzerinde uzun yıllar çalıştığı ısıtma sisteminin dünyada başka bir örneği olmadığını belirten okul mezunu Mucit, kendi tasarımı olan peltek dizaynı ve ısıyı sabitleyen sistemiyle diğer elektrikli peteklere göre %100'e varan bir elektrik tasarrufuyla 12 metrekarelik bir odanın 20 dakikada rahatlıkla ısıtılmasını başardı. Değerli dostlar, İslam bilginleri ve icatları programımızda ülkemizdeki günümüz mucitlerinden bazılarını anlatmaya devam ediyoruz. Bu defa sırada daha 7 yaşındayken ilginç fikirleriyle ortaya çıkan ve Türkiye'nin de artık kendi teknolojik devrimini yapması gerekiyor diyen Profesör Doktor Ali Okatan var. Mucidimiz adeta bir buluş makinesi gibi çalışıyor ve icada doymuyor desek yeridir. Profesör Ali Okatan, trafik kazalarını azaltmak için araçlarda kullanılmak üzere Karakut'u geliştirdi. Proje savunma sanayi ile ortaklaşa yürütüldüğü için konuyla ilgili olarak detaylı bilgi verilmeyen, araçlara monte edilebilir şekilde Karakut'u, her yıl binlerce insanın sakat kaldığı ya da hayatını kaybettiği, maddi açıdan büyük kayıplar yaşatan trafik kazalarının oranını azaltmayı amaçlıyor. Uçaklardaki kara kutuya benzeyen fakat interaktif bir sistem olması açısından benzerlerinden çok daha fazla fayda sağlaması sunulan bu kara kutu bir aracın bulunduğu yeri zamanı, hızını, eğimini kaydediyor. Topladığı bu verileri merkezi bir bilgisayar sistemine aktarıyor. Böylece trafiğe çıkmış bir aracı evinizde ya da ofisinizde bilgisayarınızın başından takip edebiliyorsunuz. Sistemin en önemli özelliği ise sürücüyle interaktif olarak bağlantıya geçme şansı tanıması. Önceden merkezi bilgisayar sistemine yüklenen bilgiler yardımıyla sürücü hız limitini açtığı zaman sistem otomatik olarak şoförün cep telefonuna uyarı mesaj atıyor. Ayrıca bu ikaz yeterli olmazsa şoförle doğrudan bağlantıya geçip sesi olarak uyarıyor. Bütün bunlara rağmen araç kullanıcısı tehlikeli bir seyir sürdürmeye devam ederse istenildiği takdirde merkezi bilgisayar sistemi aracın ateşleme sistemini ilk durduğu yerde kilitliyor. Bu kilitleme sistemi sayesinde sürücü merkezle bağlantıya geçmeden aracını tekrar çalıştıramıyor. Profesör Dr. Ali Okatan bu icadının özellikle trafik denetlemelerinde büyük bir kolaylık sağlayacağı görüşündü. Merkezi bir bilgisayar sisteminde tek bir bilgisayarla 1 milyon civarında aracın denetlenebilmesi mümkün. Böylece şehir içi ya da şehirler arası yollarda büyük maliyetlerle kurulan radar sistemlerine gerek kalmayacak. Çünkü araca takılı olan cihaz oturduğumuz yerden bize o aracın hızı ve konumu hakkında bilgi verecek diyor. Okatan'ın özellikle altını çizdiği bir başka nokta ise, şu anda uçaklarda kullanılan kara kutuların ya da trafikte kullanılan teknolojilerin hemen hepsinin kaza olduktan sonra suçlunun kim olduğunu tespit etmeye yaraması. Okatan bu yeni cihazın interaktif özelliği nedeniyle kaza olmadan sürücüyle bağlantıya geçtiğini ve bu nedenle önleyici bir özellik taşıdığını belirtiyor. Ayrıca cihaz, dünyanın cep telefonuyla iletişim kurulabilen her noktasında işe yarıyor. Yani bir aracı sadece İstanbul'da ya da Türkiye'de değil, yurt dışında da takip edebilmek mümkün. Değerli dostlar, günümüz muhditlerinden örneklemelerimize güzel bir eser arasından sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Kendim Varsaydım Değerli dostlar, az önce icada doymayan günümüz mucitlerinden Profesör Doktor Ali Okatan'ın icatlarından söz ediyorduk. Şimdi kaldığımız yerden konumuza devam edelim. Hayatı teknolojik cihazların içinde geçen Okatan, başkalarının icatlarını kullanan bir ülkenin asla yeterli güce ve özgürlüğe kavuşamayacağı ibaresini kendisine düstur edindiğini söylüyor. Bu nedenle çalışmalarında milletini düşünerek motivasyon sağladığını, teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek günlerce uyumadan bir cihaz üzerinde çalışabildiğini, çalışmalarından sonuç alamadığında bile çalışmalarına ara vermemek için moral ve motivasyonunu hep yüksek tuttuğunu söylüyor. O katanın icatlarından bir başkası canlıların sinir sistemine zarar vererek etkisiz hale getiren silah. En önemli buluşlarından biri olan ve elektromanyetik dalgalarla çalışan bu silah ateşlendiği noktadan itibaren 20 metrelik bir mesafedeki canlıların sinir sistemine zarar vererek etkisiz hale getiriyor ve aynı mıntıkadaki elektronik cihazları ise tümüyle kullanılmaz kılıyor. Silahın oluşum aşamasının tamamlandığını ve denemelerde oldukça başarılı sonuçlar alındığını belirten Profesör Doktor Okatan, silahın etki alanının genişletilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Otomobiller için kara kutu ve uydu takip sistemi, güneş enerjisiyle çalışan pilsiz dizüstü bilgisayarı, araçlarda benzin tasarrufunu sağlayan sistem, işyerlerinin korunması için güvenlik sistemleri, cep telefonu yardımıyla evinizdeki elektrik düğmesinden buzdolabına bütün elektronik sistemleri kontrol etmeye yarayan sistem, hasta ya da yaşlıların kendilerini kötü hissettiklerinde yakınlarını veya doktorunu haberdar edebilecekleri akıllı bilezik, deprem anında ya da bir başka felaket anında cihazı taşıyanın nerede olduğunu bildiren ve kol saatinin içine yerleştirilebilen cihaz, Profesör Dr. Ali Okata'nın icatlarından sadece birkaçı. Bir başka mucit Bursa'nın İnegöl ilçesinde emekli polis memuru Salih Altay ise sobaların ürettiği karbondioksit zehirlenmesinden etkilendiği için hava sirkülasyonlu soba üretmiş. 2005 yılında ürününe patent alan Altay'ın geliştirdiği soba doğal gaz, likit gaz veya katı yakıtla çalışabiliyor. Ağırlığı 80 kilogramı bulan sobanın Salih Altay'a maliyeti 300 YTL. Soba şöyle çalışıyor. Sobanın baca çıkışı haricinde bir de alt bölümde temiz havanın ısınacağı bölümü bulunuyor. Bu bölümün altında temiz havayı yakacak fan mevcut. Burada ısınan hava, fanın yardımıyla sobanın yanlarına eklenen borularla odalara yayılıyor. Ve sobanın ısıtma değeri de ayarlanabiliyor. Konyalı öğretmen Şükrü Kaya ise mangallı semaver adını verdiği ürünü için patent aldı. Öğretmen mucidin icadının en önemli özelliği hem mangal hem de çay demleme işini bir arada yapabilmesi. Ürün eski bir elektrikli semaverin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Buluş mangalın üzerine yerleştirilen bir metal düzenek yardımıyla semaverin yerleştirilmesi sonucu ortaya çıkmış. Yanan mangalın çevresinde bulunan özel bölmedeki su, ısınarak yukarıdaki semavere sıcak su akışını sağlıyor. Semaverdeki çay demlenirken siz de mangalın üzerinde etinizi pişirebiliyorsunuz. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü mezunu Özgür Şahin'de atomik çözünürlükte resim alma kabiliyetine sahip bir cihaz olan atomik kuvvet mikroskopunu geliştirdi. Şahin'in geliştirdiği mikroskop özellikle moleküler büyüklükteki biyolojik parçacıkların analizinde faydalı olurken medikal araştırmacılara biyolojik araştırmaları için yeni bir kapı açtı. Şahin'in icadı Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansüstü ve doktor öğrencileri arasında yapılan yarışmada Amerikan Patent Ofisi'nin en büyük ödülünü aldı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Eski Öğretim Üyelerinden Rıfat Aras da mucit akademisyenlerden. Aras, aynı televizyon yanına farklı bölgelerde farklı altyazı ve reklam yüklenmesine imkan tanıyan teknik buluşu için Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına başvurdu. Aras'ın buluşu Türk Patent Enstitüsü dahil onlarca Avrupa ülkesinden patent aldı. Viyana Patent İnceleme Merkezi'nde yapılan inceleme sonunda buluş tescil edilerek, televizyon devamlılık stüdyosu kontrollü uzak istasyon yayınlarının farklılaştırılması, değiştirilmesi, denetimi, yönetimi, sistemi ve yöntemi adıyla kayıtlara geçti. Değerli dinleyenler, Profesör Dr. Mahmut Esat Coşan Rahmetullahi Aleyh, Temmuz 1994 tarihli Kadın ve Aile isimli derginin baş yazısının bir bölümünde bakın neler söylemiş bizlere. Peygamberimiz türlü faaliyetlerde bulundu. Siyasi faaliyetler, ekonomik faaliyetler, kültürel faaliyetler. Peygamberimiz her yönden çalışmalar yaptı. Toplum yarım akıllı insanların prensibiyle götürülebilir gibi bir saçma mantık yok. Bunu İslam kabul etmez. Konuları birbirinden tamamen ayırıp, dini konularla ilgilenir, dünyevi konularla ilgilenmez diye bir ayrım yok. Bunu birçok kimse anlamıyor. Çünkü bizim aydınlarımız, okumuşlarımız batının sözlerini, yazılarını okumuşlar. Batıyı anlayamamışlar, taklit de edememişler, mantığını da kavrayamadıkları, kendi köklerini de bilmedikleri için bir takım acayip sözler söyleyebilmişler. Biz hayatın her dalındaki faaliyetleri yapmayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de neler yaptıysa az önce söylediğim maddeler nelerse hepsinde faaliyet göstermeliyiz. Bunların hepsi insanoğlunun allah Teala hazretlerine halisane ibadet etmesi için gerekli çevreyi ve şartları hazırlayan faaliyetler. Askeri faaliyet olmasa düşmanın hücumlarından İslam'ın hiçbir rakamını uygulamak ve yaşamak mümkün olmayacak kültürel çalışmalar, eğitim çalışmaları olmasa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi saadeti bir üniversite gibi çalışmasa, Kur'an-ı Kerim hadisi şerif, fıkıh ve diğer bilgiler gece gündüz 24 saat öğretilmese, İslam öğrenilmez, başkalarına nakledilmezdi ekonomik faaliyetler olmasa, insanoğlunun büyük bir ihtiyacı karşılanmamış olurdu öteki çalışmalar olmasaydı düzen olmazdı Binaenaleyh bunların hepsini biz yapmayız, kalem kalem, madde madde bunları düşünerek yapmayız. Çünkü bunlar İslam'ın payidar olması için şarttır, gereklidir, lüzumludur. Bunları ihmal ettiğimiz zaman İslam'ı yaşatmamız mümkün değildir. O bakımdan biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize devretmiş olduğu, bırakmış olduğu vazifeleri kendi çağımızda, zamanımızda devam ettirmekle görevliyiz. Bizim ecdadımız İslami ve fenni ilimlerin profesörlüğünü yapmış, değil yüksek tahsilini, değil masterını, doktorasını, doçentliğini, ordinariuslüğünü yapmış. Büyük müştehitlerin yaşadığı sahalarda olmanın gerçeklerini görerek yetişmiş ve gelmişlerdir. Bu bir mirastır bize. Çok büyük bir avantajdır. Allahü Teala Hazretlerine hamdü senalar olsun. Biz de bu yolda yürürken şu çağın içinde de böyle sünnet ehli olmak ve sünnet ehli olmakla beraber irfan yolundan uzak olmamak gibi bir meziyete sahibiz. Değerli dostlar şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz. Hemen ardından programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, tanınmış Fransız ilim adamı Pasteur'ın mikropları keşfiyle ilgili deneyini hatırlayalım. Onun zamanına kadar batıda hastalıkların kendiliğinden meydana geldiğine inanılırdı. Pasteur bunun böyle olmadığını, hastalığın çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılarla bulaşarak meydana geldiğini söylüyordu. Pasteur tezini ispat edebilmek için iki cam kaba su koyup iyice kaynattı. Sonra bunlardan birinin ağzını hava almayacak şekilde kapattı. Zamanla kapalı kaptaki suyun bozulmadığını, açık kaptaki suyunsa koktuğunu ve bozulduğunu gördü. Pasteur bu deneyini şöyle açıkladı. İşte açık kaptaki suyun kokmasına yol açan şey mikroplardan başkası değildir. Niçin kapalı kaptaki su bozulmuyor da açık kaptaki su bozuluyor? Eğer hastalık kendiliğinden olsaydı kapalı kaptaki suyun da bozulması gerekirdi. Halbuki sadece açık kaptaki su bozulmuştur. Demek ki hastalık çıplak gözle görülmeyecek derecede küçük canlılar yoluyla olmuştur. Bu deneylerin sahibi Pasteur elektronik mikroskoba sahip olmadığı halde Gayretleri sonucunda kuduz virüsünü elde etmeyi başardı ve aşısını buldu. Zamanında mikropları inceleyen bir ilim dalı olarak da mikrobiyolojiyi kurdu. Peki acaba Pasteur gerçekten mikrobu bulan ilk kişi midir? Şüphesiz mikroptan ilk bahseden kişi o değildi. Belki Avrupa'da ilk söz edenlerdendi. Ama İslam dünyasında yüzyıllarca önce birçok ilim adamı tarafından, mikroplardan ve tesirlerinden bahsedilmişti. Değerli dinleyenler, işte bunlardan birisi de hakkında söyleyecek kelime bulamadığımız alim, arif, zarif ilim adamı Akşemseddin'dir. Ah Akşemseddin, Osmanlılar zamanında yetişen büyük evliya ve İstanbul'un manevi fatihi. İsmi Muhammed bin Hamza. Saçının, sakalının ak olması ve beyaz elbiseler giymesinden dolayı Akşeh veya Akşemseddin lakaplarıyla meşhur olmuştu. Evliyanın büyüklerinden Şihabüddin Süreverdinin neslinden olup soyu Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anha kadar ulaşır. Miladi 1389 792 senesinde Şam'da dünyaya gelen Akşemseddin 7 yaşındayken babası Kurtuhan Şeyh Hamza ile Anadolu'ya gelerek o tarihte Amasya'ya bağlı olan Kavak nahiyesine yerleşti. Babası Şeyh Hamza kuvvetli bir alim, zahit ve veliydi. Vefat ettiği zaman Defnolunduğu günün gecesi bir kurt kabrini açarak Şeyh Hamza'yı parçalamak istemişti. Çünkü kurt o beldenin mezarlarına musallat olmuş, yeni defnedilen mezarları bulup ölüyü mezardan çıkartarak parçalıyordu. Şeyh Hamza'yı da parçalayıp yemek istemişti. Fakat Şeyh Hamza mübarek elini mezardan uzatarak kurdu boğazından sıkıp öldürmüş, ertesi sabah ziyarete gelen halk kurdu ölü, Şeyh Hamza'nın kolunu da mezardan çıkmış bulmuşlardı. Ziyarete gelen Allah dostlarından biri, kurda değdiği için Şeyh Hamza'nın elini yıkanması gerekir demiş, elini yıkadıklarında da eli hemen mezarın içine çekilmişti. Bu olaydan sonra Akşemseddin'in babası Kurtbuğan lakabıyla anılmıştı. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Akşemseddin, ilk öğrenimini Amasya'da yaptı. Daha sonra Şam'a gitti. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Alim ve veli bir zat olan babası vefat edince tahsilini bırakmayıp devam etti. Genç yaşta akli ve nakli ilimlerde akranlarından daha üstün derecelere ulaştı. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Osmanca müderris oldu. İlim öğrenmekte ve nefsinin terbiyesiyle meşgulken, tasavvufa yönelip Ankara'da bulunan zamanın büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere gitti. Halep'te bulunan Şeyh Zeynüddin'e talebe olmak için Halep'e giderken, gördüğü bir rüya üzerine Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olmak üzere Ankara'ya geri döndü. Hacı Bayramı Veli Hazretleri tarafından kabul edilip, onun sohbetlerinde Tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi. Bir süre Hacı Bayram Camii'nin çilehanesinde çile çıkarttıktan sonra Hacı Bayramı Veli Hazretlerinden icazet aldı. Akşemseddin halkın teveccüh ve nazarından uzak durması, şöhret ve şan belasından sürekli kaçınmasıyla bir sembol şahsiyet olarak bayraklaşmıştı. Onun çile hayatı, tevazu ve mahfiyet iklimine ayak bastığı ilk tecrübesidir. Halkın alaka ve teveccühünden çekinerek, şeyhinden ayrılma pahasına beypazarına giden ak burada bir mescit ve değirmen inşa etti. Ancak burada da halkın teveccühünden rahatsız oldu ve çorumun iskilip kazasına bağlı evlek köyüne göç etti. Bir süre sonra Bolu'nun göğünü kazasına yerleşen Akşemseddin burada da bir mescitte bir değirmen yaptırdı. Akşemseddin şeyhi Hacı Bayram Veli'nin vefatıyla irşat makamına geçti. Akşemseddin dini ilimlerin yanı sıra tıbbi ilimlere de önem verip kendisini yetiştirerek çok geniş bir bilgiye ve tecrübeye sahip olmuştu. Buususta bilgilerinde kimse onunla yarışamazdı. Hastalıkların teşhisini hemen koyar, gerekli tedaviyle bizzat ilgilenirdi. Bu çalışmaları sırasında bitkiler üzerinde de geniş araştırmalar yaptı. Hangi bitkinin hangi tip hastalığı iyileştireceğini çok iyi bilirdi. Bitkilerden harika ilaçlar elde ederdi. Buususta önesine uzmanlaşmıştı ki daha bitkiyi görür görmez hangi hastalığın ilacı olabileceğini kestirirdi. Akşemseddin, bedeni hastalıklar üzerinde olduğu kadar, ruhi hastalıklar üzerinde de durdu. Bu konuda da uzmandı. Ruhların tabibi unvanıyla anılması, onun bu sahadaki otoritesini gösteriyor. En büyük hizmetlerinden biri, bulaşıcı hastalıklarla ilgili tespitleridir. O asırda bulaşıcı hastalıklar yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep oluyordu. Her derdin devası bulunabileceğine göre bu salgın hastalıklara da bir çare bulunabilir diyerek bu konuda inceden inceye yaptığı araştırmalar sonunda hastalıkların tek tek değil bulaşma yoluyla çoğaldığını tespit etti. Akşemseddin Maddetül Hayat adlı eserinde bundan 500 sene önce mikrobun tarifini yaptı. Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır. Hastalıklar insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur. Değerli dinleyenler, Pastor'ın teknik aletlerle Akşemsettin'den 4 asır sonra varabildiği neticeyi dünyaya ilk defa o haber verdi. Buna rağmen mikrop teorisi Pastr'a mal edilmiştir. Aynı zamanda ilk kanser araştırmacılarından olan Akşemseddin, o devirde seratan denilen bu hastalıkla çok uğraştı. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu Kazasker Süleyman Çelebi'yi tedavi etti. Ayrıca hangi hastalıkların, hangi bitkilerden hazırlanan ilaçlarla tedavi edileceğine dair bilgiler ve formüller ortaya koydu. Akşemsettin zahiri ve batını ilimleri bilen birçok halim yetiştirdi. Oğulları Muhammed Sadullah, Muhammed Fazlullah, Muhammed Nurullah, Muhammed Emrullah, Muhammed Nasrullah, Muhammed Mirul Huda ve Muhammed Hamdullah'la Harizatü Şami Mısırlıoğlu, Abdurrahim Karahisari, Mustahiddin İskilibi ve İbrahim Tenuri bunlardan bazılarıdır. Fatih Sultan Mehmet Han muhteşem ordusuyla Konstantiniyye'nin fethine çıktığında Akşemseddin, Akbıyık Sultan, Molla Fenari, Molla Gürani, Şeyh Sinan gibi meşhur veliler ve alimler de talebeleriyle birlikte orduya katıldılar. Akşemseddin Hazretleri savaş esnasında sultana gerekli tavsiyelerde bulunarak yeni müjdeler veriyordu. Kuşatmanın uzaması ve sultanın rızası üzerine ve Allahü Teala'nın izniyle fethin ne gün olacağını bildiren Akşemseddin, sultan şehre girerken yanında yer aldı. Fetih hordusu İstanbul'a girdikten sonra İslamiyet'in harple ilgili hukukunun gözetilmesini genç padişaha hatırlattı ve buna göre hareket edilmesini bildirdi. Değerli dinleyenler, İslam bilginleri ve icatları programında Akşemseddin'i anlatmaya devam ediyoruz. Sultan'ın Konstantiniyyen'in fethiyle adının İstanbul, yani İstanbul olarak değiştirilmesi sırasında, keramet ehli olan Akşemseddin'den, ashabı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin kabrinin bulunduğu yeri sorması üzerine, ''Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde bir nur görüyorum. Orada olmalıdır.'' Cevabını verdi. Daha sonra orası kazıldı ve Eyüp Sultan'ın radiyallahu an) kabri ortaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet Han, Ebu Eyyub El Ensari radiyallahu anh'ın kabri şerifinin üzerine bir türbe, yanına bir cami ve ilim öğrenmek için gelen talebelerin kalabileceği odalar inşa ettirdi. Sultan, Akşemseddin'den İstanbul'da kalmasını istediyse de Akşemseddin Padişah'ın bu teklifini kabul etmedi. Akşemseddin İstanbul'un fethinden sonra Gönü'ye yerleşti ve miladi 1459 Hicri'yi 864 yılında vefat edene kadar orada kaldı. Gönü'ye yerleştikten sonra bir taraftan ahiret hazırlığı yapıyor, diğer taraftan da küçük oğlu Hamdullah'ın ilim ve terbiyesiyle meşgul oluyordu. Bu küçük oğlum yetim ve zelil kalır. ''Yoksa bu zahmeti çok dünyadan göçerdim.'' derdi. Bir gün hanımının ''Göçerdim dersin dersin yine göçmezsin.'' demesi üzerine ''Göçeyim.'' deyip mescide girdi. Akrabasını ve evladını toplayıp vasiyetini yaptı. Helalleşip veda etti. Yasin-i Şerif okumaya başladı. Sünnet üzere yatıp temiz ruhunu teslim etti. ''Beni göynümün istediği yere gömün.'' Sözüyle buraya ismini veren Akşemseddin, göynükte tarihi Süleymanpaşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğulları Fakih ve Nuri Hüda Çelebilerin kabriyle beraber, 1464 yılında yaptırılan bir türbe içine alındı. Değerli dinleyenler, Allah'ın kendisine nimet verdiklerinden, imanının bedelini ödeyenler kervanından bir veli, Hayata pusulu olmuş büyük insan Tevazu, alçak gönüllülük Ve feragatin zirve ismi Tabipler reisi Her şeye sahipken bırakmasını bilen Maddi varlık ve dünyevi arzulardan El etek çeken Büyük mutasavvuf ve mürşidi Kamil Akşemseddin Şöyle buyururdu Her işe besmele ile başla Temiz ol Daim iyiliği adet edin, tembel olma, namaza önem ver, nimete şükret, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Ömrüm uzun olsun dersen, kimseye kızma, eziyet etme, kimsenin nimetine haset etme, senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Tırnağını asla dişinle kesme. Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur. Akıllıysan yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol. Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin daima hamd-i hüda, allah Teala'ya hamd etmek olsun. Hem cehennem azabından endişeli ol. Hasedi terk et. Kendini başkalarına methetme, Haraama bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırma, düşen şeyi alıp temizleyerek yersen, fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın, çıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Değerli dostlar, Akşemsettin'in eserlerini şöyle sıralayabiliriz. Risaletün tün Nureyye, tasavvufa ve tasavvuf ehline dil uzatanlara cevap mahiyetindedir. Arapçadır ve kardeşi Hacı Ali tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 2. Def'ü Metain 3. Risale-i Zikrullah. 4. Risale-i Şerhi Ahvali Hacı Bayram-ı Veli. 5. Malumat-ı Evliya. 6- Maddetül Hayat 7- Nasihatname-i Akşemseddin Ey Rabbimiz! cettimiz Akşemseddin Hazretleri ve onun gibilere layık bir nesil olarak yaşamayı, gönüllerinden aldığımız muhabbetle kalbimizi, firasetleriyle aklımızı nurlandırıp, nice maddi ve manevi fetihlerin fatihlerini yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Değerli dostlar, bir İslam bilginleri ve icatları programının daha burada sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümle tekrar buluşmak üzere hepinizi bizleri yaratan, Müslüman kılan, Kainattaki yaratmış olduğu her şeyi emrimize veren, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli müjdelerle müjdelendiren Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız efendim. İslam Bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlaf,